Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Seviş secdesinin hükmü nedir diye sorulmuş ve nasıl yapılır? Seviş secdesinin hükmü öncelikle vacip olmasıdır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Seviş secdesini emretmiş, her unuttuğunda Seviş secdesi yapmış ve ve bir defa olsun bunu ihmal etmemiştir. Yani aleyhissalatü vesselam sehvi gerektiren bir hal oluştuğu zaman namazda mutlaka sevih secdesi yapmıştır. Bu sebeple sevih secdesi vaciptir. Ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sahihü Cemiiu Cemiiu Sagirde 2339 numarada ve Irwaul Galil fi Tahriji Ahadisi Menari's Sebil Menari's Sebil isimli eserin 339. sayfasında Allah Resulü Sallallahu ve Selam şöyle buyuruyor Ben bir insanım sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum o halde ben unutacak olursam siz de bana hatırlatın. Yani Aleyhisselatü Vesselam diyor ben bir beşerim eğer unutacak olursam bana hatırlatın. Yani Allah Subhanahu ve Teala Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu buyruğu bize ulaşmıştır. Hudu anni menasikukum. ibadetlerinizi benden öğreniniz. Ya da sallu kemera aytumuni usalli. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz öyle namaz kılınız. Dolayısıyla namazın rükosunu, secdesini, kıraatini, kovdunu ve burada yapılacak zikir ve duaları nasıl ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyorsak elbette ki namazda yanılma ve unutma söz konusu olduğunda, bir yanlış yapıldığında bunun telafisinin de mutlaka Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenilmesi gerekmektedir. Ancak bu seviş secdesinin birkaç çeşidi vardır. Birkaç çeşidi vardır. Bir, mesela vacibin terk edildiğinde, mesela örnek verelim ilk teşehüd gibi, üç veya dört rekat kılınan namazlarda ilk teşehüde oturmayan kimsenin yapacağı sevi farklıdır. Eksik Kıldığı zaman ya da fazla kıldığı zaman yani dört rekat kılacağına beş kıldı veya efendime söyleyeyim dört kılacağına üç kıldı gibi yanılmalar hepsinin sevih secdesi farklıdır. Yani bu şu an Türkiye'de uygulanan şekliyle maalesef delili olmayan bir uygulama var. Hanefi mezhebine mensup olanlar bunu yapıyorlar. O da ne yapıyorlar? Tahyat okuyorlar. Tahiyyatı okuduktan sonra bir tarafa selam veriyor. Sonra tekrar iki secde yapıyor. Sonra tekrar oturup ne yapıyor? Tahiyyat okuyor. Ondan sonra tekrar selam veriyor. Böyle bir sevih secdesinin hiçbir delili yok. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'den böyle bir haber varid olmamıştır. O halde biz şu an sünnetteki sevih secdesinin durumuna bakalım nasıl yapılır neyi unutursak dediğim gibi selamdan önce seviş secdesi yapılabileceği gibi selamdan sonra da seviş secdesi yapılıyor ancak bunu yapmak hangi e, hangi marufun veya hangi rukunun terk edildiği ile alakalıdır örnek verelim mesela rukunun terk edilmesinde Seviş secdesi telafi etmez. Rukunun terk edilmesiyle. Yani diyelim ki e, ruku bir rukundur. Secde bir rukundur. Fatiha bir rukundur. Diyelim ki adam hatırladı ki ikinci rekatta örnek kıldığı namazda Fatiha okumadığını hatırladı. O zaman ne yapacak? O rekatı tekrar kılacak. Yani eğer üçüncü rekattaysa İkinci rekattaymış gibi tekrar kalkacak, ey onu kılacak. Çünkü rukunun sevih secdesiyle telafisi yoktur. Ancak vacibin vardır, eksik veya fazla kılmanın vardır. Şimdi bu konuda bazı delilleri paylaşalım. Örnek verecek olursak, farzın ikinci rekatinde oturmayıp kalkarsa, yani birinci teşehüdü yapmazsa, bu konuda Abdullah bin Buheyne radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam namazların birinde bize iki rekat kıldırdı. Sonra oturmadan kalktı. Yani ikinci rekatta oturması gerekirken kalktı. Cemaat de onunla birlikte kalktı. Namazını bitirince ve biz selam vermesini beklerken selam vermeden tekbir getirdi. Yani secdeye gitti. Ne yaptı? Sevi secdesi yaptı. Sonra da selam verdi. Dikkat edin. Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört rekatlık bir namaz kılıyor. Bu dört rekatın ilk teşehüdüne oturmuyor. Ve son rekatta, tahyette oturduğu zaman, tahyatta herkes selam vermesini beklerken o iki secde yapıp sonra selam veriyor. Bu hadis Buhari'nin sahihinde geçiyor. Yine Müslüm'ün sahihinde geçiyor. Nesai'nin Es-Sünen'inde, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Es-Sünen'de ve İbn-i Mace'nin Es-Sünen'inde bu hadis sahihtir. Burada Aleyhisselatü ve Selam'in yaptığı şeye dikkat eder misiniz? Aleyhisselatü ve Selam sel e se selamdan önce secde yapıyor. iki secde yapıyor. Ancak Dediğim gibi şu an Hanefi fukasının yaptığı gibi aleyhissalatü vesselam önce bir yere bir selam verip sonra iki secde, sonra iki secdeden sonra tekrar tahiyat okumuyor. Ne yapıyor? Selamdan önce iki secde yapıp ondan sonra selam veriyor. Ve yine Mughira bin Şube'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Sizden herhangi bir kimse ikinci rekatta sonra Teşehüde oturmadan kalkacak olup henüz tam kalkmamışsa yine otursun. Yani diyor ki mesela üç ve dört rekatlı bir namaz kılıyorsanız, ikinci rekatta teşehüde oturup oturmanız gerekirken oturmadınız. Ayağa kalktınız ama sırtınızı doğrultmadınız. Henüz kalkıyorsunuz. Aklınıza geldi ki oturmanız gerek. O an tekrar otursun buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Eğer kalkmışsa yani sırtını doğrultmuşsa, ayakta olmaya daha yakınsa, o zaman diyor, devam etsin namazına ve namazda selamdan önce iki tane seviş secdesi yapsın. Dolayısıyla bu da vacibin terkinde yapılacak olan seviş secdesidir. Peki fazla kılarsa nasıl seviş secdesi yapar? Bu konuda Abdullah bin Mesud ten gelen bir rivayette Resulullah ve vesselam bir öğle namazını beş rekat kıldı. Biliyorsunuz ki öğle namazı dört rekattır. Aleyhisselatü Vesselam bunu beş kıldı. Ve sahabe Ey Allah'ın Resulü dedi Aleyhisselatü Vesselam namaza ilave mi oldu? O da dedi ki bu da neden? Yani bunu nereden çıkardınız? Dediler ki Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen beş kıldın. Öyle deyince Aleyhisselatü Vesselam Selam verdikten sonra iki secde yaptı. Yani ne yaptı aleyhissalatü vesselam? İki secde hemen selamdan sonra ilave etti. Diğer hadisi de okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh ten rivayete göre Resulullah aleyhissalatü vesselam ikinci rekattan sonra selam verdi. Zul yedeyn Zulyedeyn diye birisi vardı yani Zulyedeyn elleri uzun anlamında kendisine Zulyedeyn deniliyordu ve sahabe diyorlar ki aleyhissalatü vesselam bize yani eksik namaz kıldırdı biz sormaya cesaret edemedik ama bu Zulyedeyn denilen sahabe böyle biraz dobraydı ya da böyle biraz çekinmezdi aleyhissalatü vesselame dedi ki Allah'ın Resulü vesselam, namaz mı kısaldı yoksa sen mi unuttun Allah Resulü ve sellem dedi ki Zulyedeyn doğru mu söylüyor? Yani etraftakilere dedi ki bu ne demek istiyor? Yani ben gerçekten öyle mi yaptım? Orada bulunanlar dediler ki evet ey Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Aleyhissalatu vesselam da kalktı. iki rekat daha kıldı. Dikkat edin. Dört kılacağı yerde. İki kılmıştı. Sahabe ona hatırlatınca onlarla konuştuğu halde Tekrar kıbleye döndü. Tekbir getirip iki rekat daha ilave etti. Sonra da selam verdi. Sonra tekbir getirerek tekrar secdelere, secdeleri ya da yani tekrar secdeye gitti aleyhissalatü vesselam. Ve Allah Resulü ve vesselam bu secdeden sonra selam verdi. Şimdi, pardon bu secdeden sonra başını kaldırdı. Bu hadis yine Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davut'ta, Tirmizi'de, Nesa'yı'de, İbn-i kayıtlıdır. Dikkat edin, Aleyhisselatü Vesselam iki rekat kılıyor, sahabeye dönüyor, yani selam veriyor, namazı bitirdiğini düşünüyor. Zulyedeyn isimli sahabe Aleyhisselatü Vesselam'a sorunca, Ey Allah'ın Resulü namaz mı kınıl, kısaldı yoksa siz mi unuttunuz? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Zulyedeyn doğru mu söylüyor? Evet Ey Allah'ın Resulü diyorlar Aleyhisselatü Vesselam. Hemen tekrar kıbleye yöneliyor, tekbir getiriyor, namazına devam ediyor. Aleyhisselatü vesselam e, selam veriyor. Selamdan sonra iki tane de secde yapıyor. Ancak secdeden sonra tekrar selam vermiyor. Dikkat edin. İkiye iki rekat ilave etti. E, i̇ki rekat ilave etti. Ve daha sonra aleyhisselatü vesselam o Secdeden sonra ne yaptı? Selam vermedi. Yani selam veriyor, selamdan sonraki secde getiriyor. Ve böylelikle fazla eksik kıldığı namazı bu şekilde tamamlamış oluyor ve onun seviş secdesini böyle yapıyor. Bir başka hadiste delil getirelim. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'tan rivayete göre. Resulullah aleyhissalatü vesselam ikindi namazını kıldı. Ve üç rekatin sonunda selam verdi. Dikkat edin ikindi namazı dört rekattır. Ancak aleyhissalatü vesselam üç kıldı ve kıldıktan sonra hemen evine girdi. Hirbak diye anılan bir adam kalkıp arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peşinden gitti. Ve dedi ki Allah'ın Resulü dedi aleyhissalatü vesselam. Dedi ki siz dedi dört yerine üç kıldınız. Resulullah sallallahu aleyhi ridasını sürükleyerek... Kızgın bir şekilde çıktı ve cemaatin yanına geldi ve bu adam doğru mu söylüyor dedi. Orada bulunanlar evet dediler. Bunun üzerine bir rekat namaz kıldı. Dikkat edin üçtü, dört yerine üç kılmıştı. Ona üç kıldın deyince aleyhissalatü vesselam geldi yine tekbir getirdi ve bir rekat daha kıldı. Sonra da iki secde yaptı arkasından selam verdi. Burada da ne yaptı aleyhissalatü vesselam? Az öncekinde az öncekinde dört yerine iki kıldı. Aleyhissalatü vesselam geldi iki daha kıldı. Selam verdi. Selamdan sonra iki secde daha yaptı. Burada aleyhissalatü vesselam üç kıldı. Dört yerine üç kıldı. Aleyhissalatü vesselam da bu sefer bir daha kıldı. Ve bu birin üzerine bu birin üzerine eee selam verdi. Selamdan sonra iki secde yaptı, arkasından selam verdi. Dikkat edin bunlara. Şimdi burada aynı şekilde hani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın koyduğu ölçüleri aşan veya hut o ölçülere rağmen bazı ölçüler getirenlere de cevap doğuyor. Arkadaşlar gerçekten fıkhını bilmeyen bir insan buradan namazı iade eder. Dikkat edin Aleyhisselatü Vesselam iki kılmış, dört kılacağı yerde iki kılmış. Arkasından çıkmış, yürümüş, evine girmiş ve sahabeyle ile konuşmuş ve bunun üzerine tekrar iki ile ilave ediyor. Niçin? Normalde bu namaz artık fesada uğraması gerek. Yani bazılarının tabiriyle. Ali Vesselam konuştu, şu bu yaptı. Namazda konuşmak haramdır. Başka yere yönelmek, başkalarıyla muhatap olmak, yüzünü kıbleden çevirmek. Ancak dikkat edin unutana kalem kalkmıştır. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Uyuyana, unutana ve akıllanıncaya kadar deliden kalem kalkmıştır veya akıl balik oluncaya kadar çocuktan kalem kalkmıştır. Yani kişi bunda sorumlu değildir. Aynı oruçken yiyip içersin sonra aklına gelir ki oruçsundan sonra... Ee, sen o zaman artık mükellefsin yani o yediğin içtiğin rızıklandırmışsındır rızıklanmışsındır. senin orucuna bir halel getirmez. Ancak aklına geldikten sonra böyle bir arpa tanesi kadar da dersen ki ya şunu da yiyeyim işte o zaman orucunu bozmuş olursun. Niye çünkü artık o an irade sahibisin şuurun yerinde aklın başında. Vesselam. Bütün bunları yaparken ve hadisler hepsi sahih. Son okuduğum hadis, Sahih-i Sünen İbni Mace'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, Ebu Davud'un Sünen'inde geçiyor, Nesai'de geçiyor ve İbni Mace'nin Sünen'inde bu hadisler mevcut. Dolayısıyla e, Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde farklı farklı seviş secdeleri yapmıştır. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam. İbrahim'in rivayetine göre Al-Kame dedi ki Abdullah dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldı. Ve bu namazda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fazla kıldı. Selam verince ona ey Allah'ın Resulü namaz hususunda yeni bir şey mi oldu dediler. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki niçin soruyorsunuz? Dediler ki sen şöyle şöyle namaz kıldın yani fazla kıldın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen kıbleye yöneldi, dizleri üzere oturdu ve kıbleye e, iki secde yaptı. Dikkat edin. Ku'ud şeklinde oturdu. Yani dizleri üzerine oturdu. Hemen secdeye kapandı. Ve iki secde yaptı. Sonra ne yaptı? Selam verdi. Sonra se hemen yani fazla kıldın dediler. Aleyhisselatü vesselam iki secde yaptı. Kıbleye yönelip iki secde yaptı. Ve hemen secdeden sonra da selam verdi. Sonra yüzünü Cemaata dönerek dedi ki, namazda yeni bir şey meydana gelecek olursa size onu mutlaka bildiririm. Fakat ben bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Ben unutacak olursam siz de bana hatırlatın. Sizden herhangi bir kimse namazında şüphe ederse doğru olanı araştırsın. Ve onu esas alarak namazını tamamlasın. Sonra da iki secde yapsın buyurdu aleyhissalatü bu hadis Buhari'nin sahihinde, Müslüm'ün sahihinde, Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Mace, e, İbn Mace'de geçmekte. Allah Resulü ve Vesselam ben de sizin gibi bir beşerim unutabilirim diyor. Unutursam bana hatırlatın diyor. Zaten namazda bir değişiklik olacak olursa ben onu size haber veririm. Eğer diyor sizden birisi namazında şüphe ederse doğru olanı araştırsın. Yani ne demek bu doğru olanı araştırsın? Şöyle düşünsün, örnek ben hangi rekattayım ya da ben kaç Fatiha okudum? Yani örnek iki Fatiha okumuşsa, üçüncü aklına gelmiyorsa iki, iki Fatiha okumuş demek, iki rekat kılmış demektir. Ya da ben kaç kurud yaptım diye düşünsün, baksın ki burada aklına geldi ki bir kurud yaptı. Ee, başka kod yapmadı ha, ben 3. rekattayım bu ve benzeri araştırmalarla rükusunu e, düşünür kıraatini düşünür, secdesini düşünür ancak emin olmaz diyelim ki emin olmadı 2'de miydim 2 mi kıldım 3 mi kıldım 2 mi kıldım 3 mi kıldım bu konuda bir şüpheye düşerse ne yapar emin olduğu rekat sayısını esas alır hani 2 mi 3 mü şüpheli ama 2'den emin 2'den emin ne yapacak? 3 diye hemen kalkacak. 3. 3. rekata devam edecek. Veyahut 2 mi, 3 mü 4 mü diye şüphe etti. 3'ten emin ama 4'ten şüphe ediyor. O zaman kalkıp 4'ü kılacak. Ancak o zaman ne yapacak? Selamdan önce e, tahiyatı bitirdikten sonra ne yapacak? Selam vermeden önce 2 secde yapıp selam verecek. Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor. Bu secde diyor şeytana rağmendir. Yani şeytan onunla uğraştığından, ona unutturduğundan o zaman ne yapıyor? Şeytanın bu şeyine karşılık iki secde yapıyor. Ve bizzat yine bir hadiste Allah Resulü ve Sellem, Ebu Said El-Hudri'den gelen rivayette şöyle buyuruyor. Sizden herhangi bir kimse namazında şüphe edip üç mü yoksa dört mü kıldığını... Kaç rekat kıldığını bilmeyecek olursa şüpheli olan kısmı bir kenara bıraksın ve kesin olarak kıldığından emin olduğu miktarı esas alıp namazına devam etsin. Sonra selam vermeden önce iki secde yapsın. Eğer beş rekat kılmış ise bu secdeleri namazının tek rekatlerini çift yapmış olur. Yani diyelim ki emin olmadı dört müyüm üç müyüm dört müyüm dedi aslında dörtmüş. Aslında dörtmüş kendisi üç olduğundan e, kanaat getirdi. Kalktı bir tane daha kıldı. Dolayısıyla bu namaz beş rekat olmuş oldu. Allah Resulü ve Vesselam diyor ki eğer bu yaptığıyla yani yanıldığı unuttuğu yerde bir rekat daha kıldığında bu namaz beş olmuşsa selamdan önce yapacağı iki secde bir rekat yerine geçer. Yani bu altı rekat olmuş olur. Yani çiftleştir onu çift yapmış olur. Yani tek rekatlık. Değil de e, e, çift rekatlı namaz olmuş olur. Eğer dört rekatli tamamlamış olursa, hani bilmiyordu üç mü kıldım, dört mü kıldım ama kalktı e, doğru hatırladı. Yani doğru hatırladı ama kendisi bunu bilmiyor. Kalktı dördüncüyi kılıyor. Eğer bu dörtse diyor yani doğru yapmışsa bu iki secde o zaman şeytana rağmen yapılmış. Ve böylelikle şeytanın burnu yere sürtülmüş olur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani sizin yapacağınız bu secde, hani 4, 4 mı kıldım, 3 mı kıldım bilemediniz. Kalktınız aslında siz 4 kılmıştınız. Bu 5 oldu. Aleyhisselatü Vesselam diyor selamdan önce yapacağı secde bu namazı çift yapar. Yani ey yine 4 kılınacak gel, kılınması gereken namaz bu sefer 6 olur o 2 secdeyi de. Ancak 3 müydü 4 müydü dedi 3 diye kanaat etti kalktı ve bu gerçekten de doğru yaptı yani bu 4'müş yine de secde yapsın diyor Ali Seyyid selamdan önce o zaman bu bu da şeytana rağmen yapılmış olur buyuruyor Ali Seyyid Bu hadis sahihül camius sahirde 632 numarada Müslim'in sahihinde geçiyor yine Ebu Davud'ta geçiyor sünnende bu hadisler sahihtir. Şimdi biraz kafa karıştırıyor gibi görünüyor. Ancak ben şöyle kısaca bir özet yapayım. Rukunlar için seviş secdesi yoktur. Ancak o rukun hatırlandığı zaman iade edilir. Yani tekrar kılınır. Mesela diyelim ki Fatiha'yı yapmamış kalkar o rekatı tekrar kılar. Ruko yapmamış kalkar o rekatı tekrar kılar. Efendime söyleyeyim secde yapmamış kalkar, o rekatı tekrar kılar. Ama buna rağmen ne yapar? Selamdan önce seviş secdesi yapar. Tehiyatı bitirir, seviş secdesi yapar, sonra selam verir. Bu da ne olur? Şeytana rağmen olur. Diyelim ki bir vacibi terk etti. Yani namazdaki vaciplerden birini terk etti. Ne yapar? Burada örnek verildiği gibi. İlk şehhüdü okumamıştır. Kalkar bundan ötürü yine selamdan önce iki secde yapar. Bu da şeytana rağmen olur ve o teşehüdün yerini doldurur. İki mi iki mi kıldım, üç mü kıldım diyecek olursa az önce izah yaptığımız gibi kalbinin yatıştığı emin olduğu bölümden sonrasını tamamlar ve yine iki secde selamdan önce yapar. Ancak Dört yerine beş kılmışsa o zaman da selamdan sonra seviş secdesi yapar. Yani selam verir sonra iki secde yapar ve yine demin örnek verildiği gibi sadece selamdan sonra ne yapar? İki secde yapar selam vermez. Yani böyle de yapar böyle de yapar selamdan önce de yapar. Bütün bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde mevcuttur. Ee, bunu yaparken bunu yaparken imam olmasıyla e, cemaatten olması bir şeyi değiştirmez ya da tek başına kılması bir şeyi değiştirmez bu kaidedir bunlar kaidedir ve buna, bu seviş secdesinin hükmü vacip olduğudur bununla beraber az önce ifade ettiğim gibi böyle e, bir selam verecek, sonra secdeye gidecek, secdeden sonra tahiyat okuyacak, ondan sonra tekrar selam verecek. Bu kadar delil getirdik. Hiçbirinde secdeden sonra, seviş secdesinden sonra bir tahiyat olduğunu görmedik. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla onun aslı yok. Ee, ve yine sünnet... E, Herhangi bir sünnetin terki dolayısıyla seviş secdesi yapılır mı? Onu da söyleyelim. Bir kimse unutarak bir sünneti terk ederse seviş secdesi yapar. Çünkü Resulullah ve Vesselam şöyle buyurmuştur. Her bir sevih yani yanılma dolayısıyla iki secde vardır. Her bir sevih sebebiyle iki secde vardır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam ve bir başka demin okuduğumuz hadiste bu Şeytana rağmendir. Yani şeytana karşıdır buyuruyor. Şimdi e, ancak bu bir sünnettir. Kişi bunu yapmasa bile sünnetin terkinden ötürü seviş secdesi yapmak vacip değildir. Bir sünnettir. Yaparsa bundan ötürü. Ecir alır. Yapmasa da bundan ötürü. Namazına herhangi bir halel gelmez. E, i̇nşallah seviş ile ilgili e, faydalı olacak delilleri, bilgiyi Kardeşlerimizle paylaşmış olduk. Allah subhanehu ve teala bizleri sünnetten ayırmasın. Sünneti yaşayan ve yaşatan kullarından kılsın. Ve hâzihi vallâhu a'lem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alâ yâli Muhammed. Sübhâneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilâhe illa ent, ve etûbu ileyk.